Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürzap Bir Kamusla Güreş programına e, yine birlikteyiz programında e, Yine aynı isimli Instagram adresimizden Twitter adresimizden efenime söyleyeyim Gmail adresinden bahsedebiliriz değil mi Didemciğim? Evet e, özellikle ee, Twitter'da evet, Twitter'da birebir... bu programla ilintili, yani bu, bu konu başlığımızla ilintili güzel ve çirkinle ilgili ...hayli görsel malzeme paylaşmış olduk. Ee, devam edeceğiz. Evet, devam edeceğiz. Bakabilir e, sevgili dinleyenlerimiz. E, yine dediğimiz gibi güzel ve çirkindeyiz. Sekizinci e, program. Sekiz mi oldu? Oldu vallahi. Hayırlı yani. oldu. Bu, Hatta bu, biz onlayalım diyorduk da... Yayın e, dönemini güzel ve çirkinle... Güzel güzel bitireceğiz inşallah evet. Didemciğim. Evet, buyurunuz yapacağız. efendim buyurunuz. Şimdi e, sevgili dinleyiciler geçen e, programlarda e, hem e, çirkinin güzelliğinden bahsetmiştik hem de e, güzelliği ışıkla renkle birlikte anan bakış açılarını ele almıştık. Hı hı. E, onlar daha tam tamamlanmadı. E, onları bitirip artık yüzyıl yüzyıl ilerleyeceğiz e, inşallah. İnşallah. Şimdi bir e, rengi güzelliğin bir unsuru olarak görme söz konusu yüzyıllar içerisinde. Fakat baştan beri e, güzelliğe de çirkinliğe de bakarken sürekli görecelik kelimesine vardık. Tabii. E, i̇zafi diyorlar efendim e, Hı -hı. daha eski lisanda. Kullanılıyor ama e, hala izafi. Evet. Yaygın. Gençler hani çok... ne kadar biliyorlar. Gençler izafi biliniz efendim. <gülüyor> Bizde şey madra gibi o, o da e, eski sözcükleri bildirmeye e, çalışıyor idi. Efendim e, şimdi renkler e, de aynı şekilde e, güzellik çirkinlik gibi yüzyıllar içerisinde e, değişime uğramışlar. E, mesela mavi e, bir dönem hiç itibar görmeyen bir renkken. Hı. Daha sonra özellikle mistik unsurlarda çok kullanılışıyla mesela Meryem'in kıyafetlerinde özellikle pelerinlerinde çok kullanılan ve böylece güzellikle birlikte anılan Hı. bir renk haline almış. Kırmızı için de aynı şey söz konusu. Yani hem olumlanan hem olumsuzlanan bir renk olmuş. Evet. Bir yandan işte şehvetin, şeytanın, evet, tutkunun, tutkunun hmm. rengi bunları hem olumlu hem olumsuz görmek söz konusu. Böylece aynı şey hem güzel tarafına dönüyor hızla hem çirkin tarafına. Sarının korkaklıkla, paryalıkla, delilikle tutulduğu onlarla simgelendiğini görürken ama altın rengine doğru kaydığında sarı birdenbire ha. hem soylulukla hem zenginlikle. Dinle, zenginlikle ve bir takım din büyüklerinin de Kıyafetleri, arka fon Hı -hı. gibi şeylerde ya da başlarındaki halelerde bu altın rengini görüyoruz. Olumlama, güzellik gibi Tabii. anılıyor. Ya hatta birçok hani ne bileyim mimari eserde de hani sık sık kullanılıyor. Çok evet. Hı -hı. E, kırmızının örneğini e, vermemiş oldum. Onu da mesela bir yandan cellatların, fahişelerin rengi olarak görülürken Hı -hı. çirkin bir şey. Bir yandan cesaret ve soyluluğun simgesi gibi. ...güzel bir şey, hı hı. Ee, böyle bir ikili bakış söz konusu, keza e, bu zıtlıklardan çok bahsetmiştik eski programlarda, e, bir şey kaldı, e, Karl e, Rosencrantz 1800'lerden bahsediyoruz... E, Mesela e, Dante'nin ilahi komedyasındaki cehennem çizimlerinden bahsetmiş. Michelangelo'nun, Rubens'in, Cornelius'un resimlerinden ama Hı -hı. hep cehennem resimlerinden bahsediyoruz. E, Rosencrantz burada e, şeyi öne çıkartıyor. Yani, Rodin'in vardı galiba değil mi? E, doğru kapısı vardı Hı -hı. değil mi? Bahsetmiştik. Muzo de Orsay'da galiba. Evet Orsay'da. Bu... E, Estetik e, olarak aslında cehennem bir yandan çirkin olumsuz kötü kelimeleriyle anılan bir şeyken, hı hı. E, o kadar güzel ve başarılı çizimler söz konusu ki. İşin içerisinde sanat girince, evet estetik, o kadar güzel betimlenince, güzele gidiyor. Evet doğru diyorsun. Zorbenin yani kapısı. Muazzam bir şey Deşemdi, hakikaten. Değil mi? Dante'den bahsetmeye bile gerekiyor galiba. Evet yani e, Dante'nin e, kitabının çizimlerini pek çok ressam yapmış aslında Hı -hı. ama e, hepsi de ya şey. Sadece çizgi anlamında değil hani okuduğun zaman metni de oradaki o e, inanılmaz betimlemeler metnin hani zenginliğiyle orantılı olarak hem ikili bir bakışı An evet. hissediyorsun bünyende çirkinliği de güzelliği de hissetme anlamında söylüyorum. Doğru diyorsun ve aslında cennetten ziyade cehennem daha cazip ya cazip derken orada <gülüyor> olası gelmiyor insanın ama sunuluşundaki estetik daha yüksek e, gibi. E, Keza Karl Rosenkrantz demiş ki, çirkinlik yalnızca güzellik nedeniyle vardır. Eğer güzellik olmasaydı, çirkinlik de olmayacaktı. Güzellik ilk ilahi düşünce ve bir inkar olarak, çirkinlik yalnızca ikincil bir var oluştur demiş. E, bu da Augustinus'un ve akinolu Thomas'ın düşüncelerine de paralel gidiyor sanırım. Evet, doğru. Evet, böyle e, zıtlıkla birlikte e, andığımız güzellik ve çirkinliğin kalan parçalarını tamamlamış olduk. Gayet iyi yaptın Didemciğim. Yavaş Yeni yavaş. Yeni bir kitap var. Eko'ya çok sarıldık Umberto Eko'nun e, Güzelliğin Tarihi ile Çirkinliğin Tarihi'ni. E bir de Dost Kitap Evi'nden çıkan e, Georges Vigarello'nun Güzelliğin Tarihi adlı bir kitabı var. Son dönemde ona da baktım. Ee, hani e, başlangıç noktasını Rönesans olarak alıyor, daha e, günümüze varana kadar e, bedenin ve e, güzelleşme sanatının e, ayrıntılı bir incelemesi aslında herkese de tavsiye edelim. E, dosya yayınlarından dediğim gibi güzelliğin tarihi. Evet, Twitter'a da ee, koyalım. Evet, aslında da. hani mantık olarak baktığım zaman e, böyle e, insanlık tarihinde e, keskin noktaların. E, güzelliğe de bakış açısını güzelliğe bakış açısında değiştirdiğini e, görüyoruz kitapta e, neler var mesela işte atıyorum Rönesans var e, aydınlanma dönemi var e, günümüzde hani e, farklı e, güzelliğe bakış açısı değişiyor dediğim gibi o tarihteki o keskin noktalar. Yüzyıl ee, yüzyıl sanki evet, değil mi ele evet, alıyor kitap? Yüzyıl, evet, yüzyıl alıyor. Yüzyıl 16. yüzyıldan başlıyor dediğim gibi. Aslında diyor güzellik tarihine bakarken e, Rönesans'ta birlikte bir bedenin keşfi durumu söz konusu. Budan, bedenin keşfinden bahsedilebilir. Ee, Sevgili dinleyiciler ben araya giriyorum ama hı. şeyi e, anımsayabilirler eski programlarımızı dinleyen biz aslında uzun müddet e, daha eski çağlardan ve birkaç program boyunca da hep eski Yunan'dan bahsetmiştik hı hı. E, sonra Orta Çağ'a geçtik hep Eko'nun e, önderliğinde, yandaşlığında e, aslında çok uyuyor zamanlama şimdi artık Orta Çağ'dan Rönesans'tan günümüze varına doğru, varana doğru gideceğiz işte e, güzellikler işte Aniden buradalık kazanmaya başlıyor ee, ve aracılardan kurtuluyor. Tenser varlığa canlılık verme, fiziksel hacimlerle, vücut hatlarının ve kıvrımlarının rengiyle, derinliğiyle oynamanın yolu keşfedilmeye başlanıyor. Orta çağdan sonra özellikle sanatta. Yani gerçek cismani böyle evet. üç boyutlu. Hı hı. Doğru diyorsun. Ulvi'nin dışındaki. Evet haklısın ha. tam olarak öyle. E, gündelik yaşamda da hani görünür olan ve bedenin hiyerarşisi fark edilir biçimde yaşanmaya başlıyor. Bu, bu bedenin hiyerarşisinden kasıt e, üst kısımlara tanınan ayrıcalık özellikle yüze olan bir ayrıcalık Hı, söz konusu. Düz yani öyle evet, üst, bel, Belden, belden, bel belden yukarı, aşağı denir değil, ya. Yok, <gülüyor> belden aşağı Belden yukarı. Belden yukarı, efendim, belden yukarı <gülüyor> kısım e, altı çizilerek ifade edilmeye başlıyor. Bunu biraz açalım diyorum işte... E, Özellikle resim atölyelerinde e, toplumsal statüleri için resmedilen kadınlar değil güzel oldukları için seçilen kadınlar artık resmedilmeye başlanıyor. He. Bu önemli. Hatta satın alma eğilimlerinde de bir takım değişiklikler gerçekleşmeye başlıyor. Tabloları mı? Evet tabloları satın alma eğilimlerinde e, özellikle işte imparatorların kararların, bilginlerin işte dinsel sahnelerin ...olduğu tablolar değil de... ...ya bunlar da alınıyor... ...ancak bunlarla birlikte güzel... ...yani kadınların olduğu resimlerde... ...satın alınmaya başlıyor. Ilaveten. Evet, ilaveten alınmaya başlıyor. Aslında şey sanki... ...böyle eski Yunan'da... ...neredeyse kadının adı yok gibi bir durumdu. Böyle hı hı. esirler, çocuklar, kadınlar... ...aynı noktadalardı ve güzel kavramı içinde... Erkek güzelliği ön planda idi Sonra Orta Çağ'la beraber dinin getirdiği daha ulvi ve uhrevi bir şey Şimdi daha maddesel Evet yavaş yavaş diyelim yani. yavaş Hemen birdenbire olmuyor tabii Yani bedenin hani keşfedilmesi süreci Ama bir başlangıç noktası var Rönesans ve 16. yüzyıl diyebiliriz Kitap da böyle söylüyor zaten e, Bu aynı zaman sadece resimde değil e, Dilde de hani bir değişim yaşanıyor Bu çok gözle görülüp bir şey İster istemez de yaşanıyor. Ortaçağ has işte senin bahsettiğin gibi güzellik anlayışında simetrik ve beyaz çehre e, belirgin göğüsler ince endam iken... ...16. yüzyıla birlikte cümlelerde bedenler adeta yeniden gözden geçiriliyor. İşte çıplak yerlerin altı çiziliyor. Terimler çeşitleniyor. Özellikle kadın bedenin derinlik ve renk kazanması durum söz konusu... Hmm. Burada da e, derinlikten kasıt yine bir görünüşün daha yumuşak ve kavisli olması. Ölçülü bir şehvet hali var. Yine altı çizilesi nokta ölçülü. Hani birdenbire bir geçiş değil. Hmm, kelime evet ölçü. Aslında bütün bu anlatılanların en derinde de elle tutulurum. E, artan öneminin estetiğe ve zevki yönelik daha sıkı ve daha yaygın bir eğilimin arttığını söylemek gerekir. Sıkı eğilim derken? Hı? Sıkı eğilim. Ya, sıkı ve yaygın bir eğiliminin arttığını ee, yani evet, ve zevk, zevki yönelik bir bir tutunma hali var. Bir, hmm. e, ve dünyevi değerlerden günlük günlük hoşluklardan yaşamdan doğrudan olandan yanadır artık dönem. Hemen bu aklıma şeyi getirdi. Sen dünyevi der demez. E, bazı görseller de kullanırız sevgili dinleyiciler. Zaten Eko'nun e, güzelliğin tarihi kitabında e, o benim de. Yani çirkinliğin tarihi de Kerem'in de e, birkaç sayfa boyunca yüzyıl e, yüzyıl resim sanatında değişen güzellik anlayışını arda arda resimlerle hmm. vermişler. E, bazı fotoğraflar çekip yayınlarız. Belki bu programdan sonra kitabı da evet. e, almak istersiniz. Orada çok ayrıntılı. Tiziano'nun Kutsal ve Profan Aşk diye bir... E, ...tablosu var... E, ...tabloyu yayınlarız Twitter'dan... ...tabloyu yayınlamadan bence bir şarkı arası verelim... ...verelim mi? Zaman... Yayınlamayacağız ama ben sadece şunu söyleyeyim bari... <gülüyor> ...parça bölmesin onu... E, ...ikiz venüslerde deniyor bunlara... ...yani iki kadın var aslında ikiz gibiler... ...fakat biri e, kutsal olanı... ...öbürü dünyevi olanı... Hmm. E, ...gösteriyor... ...tıpkı senin anlattığın gibi... ...o zaman Eysuh evet. Beyz ...o mi? zaman evet, it's a beautiful life... bas sabah, sabah. <gülüyor> kulaklarımızı açtı hayli. Açtı evet. <gülüyor> Bu arada Barış'a teşekkürlerimizi iletelim teknik basada. Barış var. Merhaba. Saçları güzel olmuş ama görmüyor dinleyicilerimiz. Evet. Buyurun. Tarif edelim istersen diyorum şu. Güzel <gülüyor> olarak verebiliriz Evet, şeyde. güzel olarak verebiliriz. <gülüyor> ee, 16. yüzyıldan bahsediyorduk ve altı çizilen noktalardan da bahsettik. Üst tarafın zaferi diye bir başlık var aslında Ne Evet Üst kısımdan zaferi onurlu uzuvlar var efendim burada ha, onurlu, Hangileriymiş bunlar Göz var e, Göz önüne sellir affedersin Onu, o, o, Onurlu uzuvlar ha. Değersiz uzuvlar da bakışlardan uzak tutuluyor ha. Bu onurlu uzuvlardan kastımız işte Yüz, boyun, alın, gerdan, dudaklar, bağır, el, kol, parmak, göz Hı, göz var ama yine. Göz var evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzelliğin işte cinsiyetiyle ilgili bir başlık var. Bu da ilginç. E, kadın bedeninin resmedilmesi, tasvir edilmesi e, kültürel bir değişimi de aslında ifade ediyor. işaret ediyor aynı zamanda. Kadının toplum içindeki statüsünün güçlenmeye başlanmasına bir delalet. Tabii dediğim gibi hemen bir değişim değil. Yavaş yavaş bir değişimden söz konusu bahsedebiliriz edebiyatta özellikle kadına hayranlık duyulan ifadeler belirmeye başlıyor 16. yüzyılda. Hmm. Resimde Venüs'ün Bakire Meryem'in yerini alması durumu söz konusu hmm. yine. Yine Rönesans Avrupa'sında ikinci ikinci cins olan kadın güzel cins haline geliyor Didemcim. Hım, ikinci cins. Evet. <gülüyor> hmm. Kadın ilk defa onu şeytanileştiren bir geleneği kısmen aşıyor. Kısmen. Evet, mükemmelliğe yaklaşıyor. Bu dönemde evliliğe de verilen önem, at, at, atfedilen, at, atfedilen var. Önem, önem var ve e, ortaçağın o tefekkür hayatından e, yüceltilmesine rağmen o, e, bir evliliğin özellikle Erasmus tarafından bir yüceltilmesi durumu söz konusu. E, cinsiyetleri net biçimde ve uzun süre öyle kalacak şekilde iki farklı niteliğe doğru yönelten bir paylaşım gerçekleşiyor. Kadın Bu, Evet, kadın Aynen. Kadına dair olanı güzellik Erkeğe dair olanı da güç aslında Erkeğe dair olan güç Evin hmm. dışı Ve işte tarla işlerinde Erkeğin güçlü olması gerektiği Ve işte görevleri bunlar Kadına yönelik işte güzellik dediğim gibi Ve evin çekip çevrilmesi Ve işte zor işlerden Güç gerektiren işlerden Gelen kocasını evde hmm. Ama bu zaten hep böyle değil miydi Evet Eskiden e... de ama burada çok net bir ayrım söz konusu 16. yüzyılda. Ee, bu fark ediliyor daha doğrusu bu durum. Hmm. Evet eski programlarda bir şeyden de bahsetmiştik. Yani o da daha ileri bir yüzyıl aslında. Victoria çağıyla ilgili yanlış hatırlamıyorsam hani Biblio kadın imajı. Işte güzel, bakımlı, e, şık... Elbiseleri, ipekler, çantalar falan ama hani sadece olması gereken tek şey güzel olmak gibi hmm. ee, o da böyle ufak değişimlerle dediğin gibi aslında Ev, mesela keskin. evden çıkarmış ama göstermek için çıkarmış bak yanımda ne var şeklinde. Ee, peki böyle biçimsel ya da ile ilgili bir şey var mı 16. yüzyılda? Var işte ondan tam bahsedecektim Hah, kozmetik yaşayacağım işte, kozmetik... <gülüyor> kozmetik kullanımın yaygınlaşması var Bu da çok belirgin bir hal İşte güzellik kitapları, işin sırrı derlemeleri Aa, e, O zamandan e, başlamış var, işin var, evet. sırrı ha, be, Dergi şeyi gibi Evet e... Püf noktaları Güzelliğin çok kullanılıyor ya Evet ...ben de tam araya girip şey söyleyeyim mi aslında... ...çünkü tam da e, o yüzyıllarda yaşamış... ...1513-1518'de yazdığı bir kitap... ...ama 16. yüzyıl tabii... E, ...Baltazare e, Castiglione... ...yanlış telaffuz etmiyorsam... ...onun e, kadının makyajıyla ilgili bir e, kısa bölümü var... Hı hı. E, El Corteciano kitabın ismi ee, bir kadın makyaj yaptığında ve bu makyaj çevresindekiler tarafından anlaşılmayacak gibi yapılmışsa o kadının güzelliği tartışılamaz. Oysa bazıları öylesine boyanıyorlar ki sanki yüzlerine maske takmışlar da çatlamasından korktukları için gülemiyorlarmış gibi duruyorlar. Böyle kadınlar sabah giyimlerinin dışında hiç renk değiştirmiyor ve bütün günlerini hareketsiz tahta figürler gibi geçirmek zorunda kalıyorlar. Kendilerini sadece meşalelerin ışığında ya da becerikli tüccarların kumaş satarken yaptığı gibi loş yerlerde gösteriyorlar. Hmm. Sanki bütün yüzyıllar için geçerli olabilecekmiş gibi geliyor. Küçük ayrıntılar var de, değişen ama bahsettiğin yazar sanırım İtalyan. İtalya biliyorsun İsim estetiğin öyle. bir beşi evet. ve oradan da yayılmaya başlıyor aslında e, kozmetik kullanımı. E, özellikle ha, evet, Fransa evet, değil. Evet bazı ünlü varlıklı kişilerin ölümünden sonra yapılan envanterlerde içinde işte parfüm pudra ya da ciddi için beyazlatıcı doldurulan küçük şişe küçük küp modelleri çoğalmaya başlıyor hmm. far kullanımı özellikle artıyor hmm. ee, eleştirilere neden olsa da işte klorat sublimat bizmut içeren ürünlerin kullanımı artıyor bunların amacı işte kullanılmasının amacı cildi beyazlatmak için ...daha çok yüzü beyazlatmak için... ...bu da beyazlık... ...bu yüzyılın hani... ...güzellik anlayışı, Evet, makbul. Anam, ...makbul renk beyaz... ...17. yüzyılda bu biraz değişiyor... ...kırmızılık, afraf kullanmaya başlıyor... ...kırmızı olan yerlerin altı çiziyor... ...bir kelime çiziyor. hemen, evet. beyaz bir diyelim yani... ...evet, evet, hatta o kadar... ...ileri gidiliyor ki... ...hani o beyazlığı koruma amaçlı... ...şemsiyeler ve maskeler de... ...kullanılmaya başlıyor... Korse e, kullanımı durum, söz konusu. E, Doğru değil mi? Sıkı sıkı. Evet. Hatta Montaigne dalga geçiyor bu korse kullananlarla ilgili. Bellerinde korse ya da kemeri etleri kesilinceye kadar sıkan ve kimi kezde e, bu yüzden ölen kadınlarla alay eder. Vay. E, Montaigne. Nefessizlikten mi? Evet. Gerçek mi? Ee, bir yine bir nokta var aslında 1520'li yıllarla 50'li arasında işte kulak, tırnak, göbek, diz gibi farklı kısımlara adanan şiirler birdenbire artmaya başlıyor. Ha, biraz aşağılara inmeye başlıyor. Evet alt tarafın estetikleşmesini doğruluyor bu hikayede. Dolayısıyla sır olan, saklı olana dair... Cazibe. E, ...cazibe atmaya başlıyor... <gülüyor> ...bu da... ...daha çok erkekler tarafından... ...dile getiriliyor tabi... <gülüyor> ...estetik işte... ...beğenilere yönelik arzu değişiyor... ...dönüşüyor... ...buna dair bir sürü örnek var kitapta... ...işte birdenbire dansçıların ayakları... ...görünmeye başlıyor... ...bir, bir balede birdenbire çıkan elbisenin altından... ...göz önüne gelen bir diz... Hmm. ...bir bacak... Küçük e, parçalar. Evet e, oraya dair bir ilginin alt tarafa dair ilginin artmasına bunun da dile getirilmesine edebiyatta dilde e, ifade edilmesine baş, hmm. başlanıyor. Adım adım tam aslında. <gülüyor> adım adım evet. Ee... Sevgili dinleyiciler ben şeyi anımsatıyorum programı e, başından beri dinlemeyenler varsa diye. Dost yayınlarından basılmış George... Vigarello herhalde e, telaffuzu, güzelliğin tarihi kitabı e, ağırlıklı gidiyor bu programımızda. Aslında programda bitti bir yandan. 16. Sonra yaklaştık. bittim mi 16. yüzyılda? 16. yüzyılda söyleyeceklerimiz yani kaba anlamda bunlar e, güzelliğe bakış açısını belirleyen unsurlar. Bunlardı. ve süslenme, süslenme, kozmetik, makyaj vesaire vesaire haftaya görüşmek üzere diyelim. diye. Evet <gülüyor> yeni yüzyılda <gülüyor> hoşçakalın sevgili dinleyiciler iyi haftalar.